Efendim, dört gözle bekliyordum. İşimi artıyorsun beni hacivat. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Kara göz diyecektin herhalde. Niye kara göz diyeyim efendim? Ben sana hoş geldin demiyorum ki Ramazan'a diyorum. Vay be, demek Ramazan geldi kara gözü unuttun ha? Ben de seni dostum bilirdim. Ramazan kim hacivat? Asker arkadaşım. İyi. Size bir ömür boyu saadetler dilerim. Ben gideyim artık. Programı Ramazan'la beraber yaparsın. Ya Karagöz ne saçmalıyorsun. Ramazan diye biri yok. Ben Ramazan derken Ramazan ayından. Oruç ayı Ramazan'dan bahsediyorum. Ha öyle Ramazan. <gülüyor> Desene birader. Hoş geldin falan deyince ben de karıştırdım. Efendim hoş geldin denir. Bu ay rahmet ayı. Biz de rahmetten nasibimizi alırız. Allah'ın affına mazhar oluruz düşüncesiyle. Hoş geldin dedim. Ay be ne güzel bir ay Şer Ramazan. Öyle efendim. Bin aydan hayırlı ay bu ay. Bu ayın içinde Bin geceden hayırlı Kadir Gecesi var. Ömür yolculuğumuzda bir kez daha Ramazan'a denk geldik ya şükürler olsun. <gülüyor> Öyle olsun birader. Kara gözüm sana mani okuyayım mı? Bana niye mani oluyorsun birader? Mani olmak demiyorum Kara gözüm. Mani okuyayım mı diyorum yani. Ha mani. <gülüyor> oku bakayım oku. Aldan masa sola Gel gidelim hak yola Güzel oruç tutanın akbeti hayrola Amin efendim amin <gülüyor> Bak bir tane daha okuyacağım Bu aya hürmet gerek Nimete şükür gerek Mübarek Ramazan'da Hakka ibadet gerek Doğru diyorsun Hacıba Kavuştuk Ramazan'a ...hem de büyük ihsana... ...bu ayda oruç tutmak... ...huzur verir insana... Vay be! <gülüyor> Hacı bak, Ramazan manicisi gibisin vallahi. Ramazanda maniler önemlidir efendim. Ramazan davulcuları filan ...mani okuyarak gezip... insanlara sahura kaldırırlar. Mesela bak... İşte geldim iki büklüm... ...üstümdedir davul yüküm... ...a benim ağalarım... Selamun aleyküm. Aleyküm selam birader. <gülüyor> ben de sana bir tane Ramazan davulcusu manisi söyleyeyim mi Hacivat? Söyle birader. <gülüyor> Duvardan kedi atladı. Hacivat'ın ödü patladı. Merak etme Karagöz baba. Azrail Hacivat'ı yokladı. Bu nasıl mani efendim? Sevmedim ben bunu. Ee, ben başka söyleyeyim o zaman. İbretli bir mani. Söyle bakalım. <gülüyor> Hoşafın suyu boldur. Bir kepçe daha doldur. Hacivat hoşaftan ne anlar? Ne olur sahura beni erken uyan dur. Kara bence sen saçmalıyorsun. Bunu da beğenmedin galiba. Ha <gülüyor> ha. Şunu dinle. Tam Ramazan davulcusu manisi. <gülüyor> Kara göz kabına geldi. Hacivata selam verdi. Darılma ki gözüm. Bahşişin almaya geldi. <gülüyor> bu güzel işte. Öyleyse ver bahşişi. Ne bahşişi efendim? Davulcu bahşişi. Boşuna okumadık ya sondaki maniyi hem Ramazan'da kalp kırılmaz. Aha, doğru söylüyorsun. Al bakalım şu bahşişini. <gülüyor> ver ver. <gülüyor> Sağ ol. Sana bir tane daha mani okuyayım mı? Yok yok birader. Sen mani okuma. Bu işin sonu bana pahalıya mal oluyor. <gülüyor>